لا حول من ما الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا مسلمون يا الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 ve hayra hadeh hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-i umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu bid'atin Geçen haftada da ifade ettiğimiz üzere müellif rahimahullah şeyhul İslam imamud da'va Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah elfaz-ı şirk olan Söylenmesi haram olan, sahibi söylediği takdirde hataya şirke, sahibini söylediği takdirde, telaffuz ettiği takdirde hataya, harama, şirke düşünen sözler bahsine başladığını, girdiğini biz sizlere beyan etmiştik. Bunu bu şekilde açıklamıştık. Bu minvalde, bu bağlamda müellif rahimahullah e, konuları bizlere e, başlıklar halinde tekrardan zikretmeye devam ediyor. Burada bu haftaki alacağımız konu Muallif Rahimahullah'ın da dediği üzere Babu mensebe'd-dehra faqad azallah. Muallif Rahimahullah burada zamana sövmekten bahsediyor. Zamana seven kimsenin Allah'ı inciteceğinden, Allah'a eziyet vereceğinden bahsediyor. Ha sonra hadislerde de gelecek aleyhissalatu vesselamın hadislerinde söylemiş olduğu sözlerinde bu fiilin haram olan bir fiil olduğu ifade edilecek deher kelimesi arkadaşlar Arapçada değer kelimesi zaman manasında kullanılır zaman olarak ifade edilir Türkçe'ye biz bunu bu şekilde ifade ediyoruz seb ise, seb etmek ise, ise onu yermek sövmek manalarına gelir. Yani sadece bizim Türkçe'de hani küfür lafızlarıyla sövmek anlamında anlamayın. Yani onu yermek anlamında ona lanet okuma anlamında daha geniş manada bunu anlamak lazım. Bunların hepsine Arapçada ne deniyor? Seb kelimesi deniyor. Seb kelimesi yani lanet etmek, yermek sövmek manasında söyleniyor. Zamana sövmek yani bunun birçok halleri, durumları var. Yani söven kişiden söven kişiye onunla ilgili konuşan kişiye göre bunun hükmü de bu fiilin hükmü de değişiyor. Yani bazı insanlar var ki ki bazı müşrikler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu, gönderilmiş olduğu o dönemde yaşayan müşrikler bu itikada sahiplerdi Bazıları bir kısmı. Bir kısmı. Onlar Yaşanan olumsuzlukların, başlarına gelen musibetlerin failini dehir, yani zaman olarak kabul ederlerdi. Yani bu başımıza gelen musibetler, başımıza gelen sevmediğimiz, hoşlanmadığımız olaylar kim tarafından bizim başımıza gönderilmekte, getirilmekte? Zaman tarafından. Bunun müsebbibi, faili kimdir diyorlardı? Zamandır, yaşamış olduğumuz, içinde yaşamış olduğumuz o gün olabilir, o sene olabilir veya yani ebedi manada o zaman bu sebeple de ne yaparlardı o bazı müşrikler bir takım müşrikler zamana söverlerdi zamana söverlerdi bazıları da var ki yani bütün her şeyi yaratanın musibeti, belayı yaratanın Allah olduğuna inanır ama buna rağmen o başına gelen musibetin o zaman diliminde, o gün içinde geldiği için, o güne, o zamana söven kimseler de var. Yani bazıları da bu şekilde sövüyor. Evet diyor ki yani Mekkeli müşriklerden bir kısmı öyleymiş. böyleymiş. Yani biliyorsunuz, Mekkeli müşrikler Allah-u Teala'nın halik olduğuna iman eden, yaratıcı olduğuna iman eden kimseler. Bununla birlikte Allah-u Teala'nın Yaratmasını, yaratıcı olmasını, her şeye sahip olmasını kabul etmekle birlikte ne yapıyorlar? Başlarına gelen o andaki o sıkıntıdan dolayı sövecek, böyle akıllarına gelen ilk şey ne oluyor? Zaman oluyor. Zamana lanet okuyorlar. Zamana sövüyorlar. Bunun hükmüdür arkadaşlar. Bunun hükmü, ne de bunun hükmü? Şirk olabilir mi? Değil. Bunun hükmü haram. İlk kısımdakinin hükmü Şirk. Çünkü zamanı ne olarak görüyor kısımdaki insanlar? Belayı onun getirdiğine inanan insanlar. Sebebi, müsebbibi olarak değil, faili olarak. <gülüyor> o zamanın bunu belayı gönderdiğine inanan kimseler. Bu şirk. Allah-u Teala ortak koşmak. Böyle insanlar varmış. Yani şimdi şaşırmayın. Allah Allah yani zaman, zamana da böyle bir şey yük, yük yüklenir mi? Yüklen, yüklenmiş olan insanlar çıkmış. İkinci kısım insanlar, yaratanın Allah olduğunu kabul etmekle birlikte Diyorlar ki yani mesela çok var böyle Arap cahili şiirlerinde hatta böyle günümüz e, cahil insanların dile getirdiği çok lafızlar var. Diyor ki yani seninle karşılaştığım güne lanet olsun. Böyle Arapçada bunu çok böyle duyardık biz bazı memleketlerde bazı ülkelerde. Bu, bunun hükmü nedir arkadaşlar? Haram. Haramdır. Yani konumuzla alakasına kitabı ı tevhidle alakasını tevhidi kemale ermiş, tevhidi gerçek manada öğrenmiş insan nasıl ki kalbi amellerine dikkat edip hırs gösterir. Zahir amellerine dikkat edip hırs gösterir. Aynı şekilde diliyle telaffuz ettiği kelimelerde ne var? Özen. Özen gösterir. Yani bazen bu memlekette de, bizim memleketimizde de bazı insanların ne yaptığını görebiliyorsunuz. Yani zamana, o güne lanet ettiğini, o güne sövdüğünü, o günü yerdiğini ne alabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Bunun hükmü ne? Haram. Bunun hükmü haram. Caiz olan kısmı hangisi? Yani sönmenin tabi değil yani caiz olan kısmı. Bir insanın başına gelen, musibet gelen günü zor ve çetin gün olarak nitelemesi, bahsetmesi. Bu da caiz olan bir haber verme babından. Caiz olan bir niteleme. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela Lut kavminden bahsederken Lut aleyhisselam'a başlarına gelen musibetle alakalı da "Ceha za Bugün nasıl bir gündür? Çetin, zor, sıkıntılı bir gün." Ya yani sen de diyebiliyorsun yani İstanbul'da 6-7 sene kaldık. Çok zor günlerdi, çetin günlerdi. Sen burada ne zamanı senin başına gelen o çetin, sıkı günlerin faili olarak itiraf ederek bunu söylüyorsun. Ne de o başına gelen sıkıntılı günlerin sebebini o zamana yüklüyorsun veyahut da zamana ne yapıyorsun? Sövüyorsun. Sen yaşamış olduğunu o günlerden haber veriyorsun. Haber veriyorsun. Bu da caiz olan kısmı. Yani zamandan bu şekilde bahsedebilirsin. Ama işte deminden dediğimiz gibi ya nereden karşılaştık seninle veya falanca adamla nereden görüştük? Allah <gülüyor> o güne lanet etsin gibi. Bir insan böyle zamana söverse ne yapmış olur? Allahu Teala'ya allah Teala'ya Teala incitmiş olur. allah Teala'ya eziyet vermiş olur. Şimdi bazıları şaşırabilir. Nasıl oldu allah Teala incinir? Evet Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de haber verdiği üzere Nebi sallallahu aleyhi ve hadislerinde verdiği üzere incinir. İncinmeden maksat yani şu değil. Zarar görür manasında değil. İncinmek ayrı bir şey, zarar görmek ayrı bir şey. İkisi arasında birine yok. Gereklilik bir telazum yok. Kendine layık olan bir şekliyle allah Teala bu sözden ne yapar? İncinir. Bu baba Mekkeli müşriklerin şu sözüyle başlıyor. Diyorlar ki Mekkeli müşrikler yani bazı Mekkeli müşrikler de var ki e, bugünkü ifadeyle neye inanıyorlar? Rehankar-ı inanıyorlar. Yani evet, bir çoğu neye inanıyor? Yani, çoğunluk olan, galibiyet olan hatta hemen hemen hepsi haşra inanmıyor. Yeniden öldükten sonra yeniden dirilmeye inanmıyor. <gülüyor> kıyametini inkar ediyorlar. Diyor ki, Wakalu mahiyat illa dünya. Bizim ancak yaşadığımız hayat nedir? Dünya hayatıdır. Bundan başka bir yaşantımız, yaşayacağımız başka bir yer yok. Ne mutu ve nahiye? Ölür ve ne yaparız? Diriliriz. Yani biz ölürüz. Bizden sonra ne yapar? Çocuklarımız gelir. Çocuklarımızdan sonra, işte kimileri diyor ki bazı tefsir alimleri, yani biz belli bir nesil sonra yine biz dünyaya başka bir bedende, başka bir cisimde göndeririz bu şekilde inanıyorlar. Yeniden dünyaya gönderile gönderile, yani hiçbir şekilde yok olmayız. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ Bizi de ancak ne helak edebilir, mahvedebilir? Zaman. Zaman. Yani zamana ne yutluyorlar? Bakın dikkat edin. Deminden söylerken konuşmuştuk. Hatırlarsanız, dur, e, zamana sövmenin çeşitlerinden bahsederken, kimileri var ki fail olarak, helakı getiren olarak kimi kabul ediyorlar? Zaman. Zaman. Zamanı hüknükuna illa dehr. Diyor ki bizi ancak kim helak eder? Zaman helak eder. Bir grup da buna iman ediyor. Ve malahum bizaliken min ilim. Allah Teala diyor ki onların bu konuda bir ilmi yok. Bu söyledikleri sözler bir ilme dayalı söylenmiş sözler değil. inhum illa zannun. Onların bu söyledikleri şeyler vehimden ibarettir. Yanılgıdır, yanlıştır. Yani buradaki zannın manası ilim ehlinde, tefsir ehlinin de gibi yanılgı. Vehem. Sonra müellif rahimehullah sahih olan eee bizlere e, İmam Müslim'in de rivayet etmiş olduğu hadisi getiriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet olmuş hadiste eee Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. "Kâlallahu Teala diyor ki Aleyhissalatu vesselam Allah, Allah şöyle buyurmuştur. Yuzīni bunu Adem. İbnü Adem, Adem oğlu beni nevar indirir. Adem oğlu beni incitir. Ne yaparak? Yesubbuddahr zamana söverek, <gülüyor> lanet ederek o zamanı yererek beni ne var İncitir. O eneddehrû Halbuki ne diyor ben zaman. zamanın ne yaparım? Yaratanım. Bunun doğru tercümesi bu. Ben zamanım değil. Evet moda mod tercüme ettiğiniz zaman eneddehrû <gülüyor> ben zamanım diye ne yapabilir? E, moda mod tercümede böyle bir şey çıkabilir. Ama hadisin bir sıhhati, kendinden sonra gelen bir sıhhati, sıhhati var. Ona baktığımız zaman ne, ne diyor? Bakın hadiste Allah Teala "Okallimul leyl ve'n nahar. Ben geceyi de gündüzü ne Bir Birbirinin ardına koyar, Çevir. çeviririm. Yani Allah Teala'nın kendisi zaman değil. Yani bir halik var, Allah Teala, bir de mahluk olan zaman var. Allah Teala burada "Ben zamanım" derken yani bu şekilde Arapça ifade edilirken bunun manası ne? Hemen hadisin peşinde ifade edilen mana Ukallibulleylegannehâr <gülüyor> Geceyi ve gündüzüne yaparım peşi ardınca getiririm Ne anlıyoruz bu hadisten? Şunu anlıyoruz. Yani bir insan zamana sövdüğünde onun halika olan, onu yaratan olan onu peş peşi ardına koyan kime sövmüş oluyor? Allahu allah allah Teala'ya sövmüş oluyor. Ve bu şekilde de allah Teala ne olmuş oluyor bu sözden dolayı, bu sövmeden dolayı incinmiş oluyor. Tevhidimiz, tevhidimizin ya, tevhidin kemale ermesini bir belirtisi, bir alameti nedir arkadaşlar. Kişinin konuştuğu lafızlara telaffuz ettiği kelimelere dikkat etmesi. Evet. Geçen haftaki lafserde de söyledik ya, değil evet. mi? Maşa Allahu ve şeyte kelimesi Arapçada Sen ve Allah, Allah ve sen ne dilersen kelimesi gibi, değil evet. mi? Ondan sonra köpek olmasaydı evimize hırsız girerdi sözleri gibi. İşte dedik. Alarm olmasaydı, evimize hırsız girerdi. Hmm, gibi. Bu hapı içmeseydim hasta olurdum. Bunu çoğaltabilirsiniz bu lafızları. Tabii ki açıkladığımız tafsille, ayrıntıyla. Burada da yani zamana sönmenin tafsili ayrıntısı değil bu şekilde. Şirk olanı var, haram olanı var. Yaşanan sıkı günleri, sıkıntılı günleri, sıkıntılı yılları, sıkıntıyla nitelemek, vasfetmek var. Burada caiz olan kısmı. Yani kalkıp da ilim ehlinden, ehl-i kimse bu hadisten istinbat ederek, bu hadise dayanarak Allah-u Teala'nın isimlerinden bir ismin de deher olduğunu, zaman olduğunu ne yapmamış kimse çıkıp da söylememiş. Çünkü Allah yaratan, zaman yaratılan. Yani bu ne naklen deliller ışığında mümkün, ne de aklen mümkün. Yani sen zamanı ne yapamazsın? allah Teala ya bir eş, bir denk veyahut da Allah-u Teala'nın zaman olduğunu söyleyemezsin. Çünkü birisi halik, birisi mahluk. mahluk. Birisi halik, birisi mahluk. Tabi zahir, hadislerin zahirine dayanan, hadislerin zahirinden hüküm çıkaran bir mezhep var. Ne mezhep o? Zahiriler. Bunların işte başında Ebu Davud Zahiri var. Onun öğrencilerinden İbni Hazım var. Bunlar böyle hadisleri ne yapıyorlar? Oldukları gibi alıp olduğu şekilde ondan hüküm çıkarıyorlar. Bu hadislere yaklaşımları da diğer hadislere olan yaklaşımlarından farklı olmadığı için diyorlar ki, evet allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi de nedir diyorlar? Zaman. zaman. Tabi onlar şunu da, yani fayda olarak şey yapın, not edin, kaydedin. Yani zaman derken, onların kastettikleri zaman yani bu yaşanan, şu anda yaşanan gün filan değil. Bunu kimse söylemiyor yani. Bu ümmete, İslam ümmetine nispet eden, kendine nispet eden kimse yani allah Teala'nın şu yaşanan gün, sene falan bunları kastetmiyor zamanla. Neyi kastediyorlar? Evvel, evveliyet dedikleri, kadim sıfatı olarak kendilerinin nitelik Allahu Teala'nın kadim olduğunu. Yani kendinden önce hiçbir şeyin olmadığı, ilk onun olduğu, evvel bu anlatmaya çalışıyor bununla. Dehenle. Yoksa Allah-u Teala'yı yine ne yapmıyorlar? Yani Allah-u Teala perşembedir, cumadır, 2011'dir böyle bir şey kimse ne yapmamış söylememiş. Yani bu yüzden bunu kimse bu şekilde çıkarıp e, hüküm ortaya koymamış. Ama buna rağmen yani söyledikleri mana bir bakıma doğru olsa bile bu, bu ismi Allah-u Teala'nın isimlerinden kabul etmeleri nedir arkadaşlar? Evet. Yanlıştır. Çünkü Allah-u Teala'nın isimleri nedir arkadaşlar? Evet. Hem isimdir hem sıfattır. Hem isimdir hem sıfattır. Yani Halik dendiği zaman Allah Teala'nın hangi sıfatı vardır aynı zamanda? <gülüyor> Halk yaratma sıfatı vardır değil mi? Razzak dendiği zaman ne <gülüyor> sıfatı vardır? Rızık <gülüyor> veren sıfatı vardır. Yani bunlar müştaktır. İsimden ne türer? <gülüyor> sıfat. Türer. Allah Teala'nın o isimden her biri nedir? O sıfatlara sahiptir. Ama daher kelimesi, zaman kelimesi nedir arkadaşlar? Camit bir kelimedir. Yani bir sıfat içermez. Bir mana içermez bu mana. bu şekilde. Aynı şekilde allah Teala'nın isimleri Esma-ül Hüsna'dır. Ne demek esma Hüsna? Yani övgü var isimde. İsimlerinde övgü var. Ama zaman diye tek başına böyle bir şey ifade ettiğin zaman bunda bir övgü yani husun yok. Övgü tarafı yok. Bu övülemenizden sebeplerden dolayı bu hadisteki eleddehru kelimesi cümlesi nasıl anlaşılmakta? Hadisin hemen peşinde gelen cümleyle anlaşılmakta. Ukallibu leylevenleha Geceyi ve gündüz ben varım. yaparım? bir şey ardına Koyar çeviririm. Bu sebeple zamana söven kimse, kime sönmüş gibi olur? Allah, Allah Teala'ya sönmüş gibi olur. Ve fi rivayat esubu dhar, fainnallahu ad dhar. Bir ve Yapmayın Allah'a e, zamana sövmeyin. Zira zaman nedir? Allah'tır. Yani zamanı çeviren kimdir? Allah'tır. Evet. Devam edelim. Okuyalım dikkat çekilen konuları. Levent. Dehre zamana sönmenin yasaklanması. Evet, Bunun Allah'a incitmek olarak nitelenişi. Evet, bu, bu şekilde nitelemiş. Allah Teala bunu demiş ki ben inciniyorum. Biz Ehli Sünnet ve Cemaat olarak Allah Teala'nın diğer sıfatları ile ilgili söylediğim şeyin aynısını burada da söyleriz. Leyse kemi şey. Leyse kemi şey ve huves semiul basir. <gülüyor> Onun benzeri yoktur. Onun misli yoktur incitme zaman aklına kimsenin ne gelmesin, insanın incinmesi gelmesin. Çünkü biz baştan kabul ediyoruz ki, reysa kemiflihi şey onun benzeri misli yoktur. Buradaki lafız müşterektir. Evet incinme lafzı insan içinde kullanılır. Değil mi? Allah kendisi içinde kullanmış. Lafız olarak ortak bir lafız. Ama mana içerik olarak biz allah Teala için ispat ettiğimiz bu sıfatın özelliğini ne alamıyoruz? Bilemiyoruz. Çünkü allah Teala bize bildirmedi. Resulü bize bildirmedi. Evet. Zira Allah değeri e, ta ile evirip çevirenin ta kendisidir sözünün üzerinde durup düşünmeye sevk eden anlamı. Evet. Kişi kalbiyle bunu kastetmese bile sözüyle Allah'ı inciten biri durumuna düşebilir. Evet. Yani o dilden çıkan o söz çok önemli. İnsan telaffuz ettiği kelimeler ne yapacak? Çok dikkat edecek. Evet. İki <gülüyor> derseniz burada ve elif rahimahullah'ın değindiği baplar, konular diğer kitabın başında, önünde olan konulara nazaran daha ne? Kısa ve özet geçiyor. Çünkü öndeki baplarda, öndeki kısımlarda tevhidin temel konuları olan uluhiyet konularını ele almış kalbi amellere değilmiş, zahir amellere, azaların amellerine değilmiş bu konularda bu son işlemiş olduğumuz baplarda ise müellif ne yapıyor? Telaffuz edilen telaffuz edilmesi, söylenmesi şirk olan konulara değiniyor. Bunlarla ilgili birer ikişer delil zikrederek konuyu bize anlatmaya çalışıyor. Evet. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa